Günaydın, bu sabahın ilk kampanya konusu bedelli askerlik, daha kapsamlı ve mağduriyet giderici yeni bir bedelli yasası çıkarılsın diyen Change.org'daki bu kampanyaya kulak verelim. Daha önce çıkmış olan bedelli askerlik kanununda yaşın, bedelin fazla olması ve sürenin de kısa olması nedeniyle binlerce kişinin yasadan faydalanamamasına ve binlerce kişinin de mağdur olmasına neden olmuştur. Bu yüzden yeniden kapsamlı bir bedelli yasası çıkması, yaşanan mağduriyetin de giderilmesi gerekmektedir. Yeni ve kapsamlı çıkması gereken bedelli yasanın da yaşın, bedelinin daha uygun ve her gelirden insana hitap etmesi gerekmekte. Devletimizin önemli gelir kaynağı elde etmesiyle birlikte bedelli askerlik kanunu hem bizim için hem de devletimiz için önemlidir, diyor 4000'e yakın kişi Change.org'daki bu kampanyada. Adnan Rüzgar'ın kampanyasında sıra Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığı'na sesleniyor Rüzgar. Bakalım neler diyor. Türkiye'nin kendi yerel sosyal ağı olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi yerel sosyal ağına sahip olması taraftarıyım. Bunu yapabilecek kodlayıp PHP ve HTML geliştirebilecek birçok bilgili insanlar var. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler diyor Rüzgar. Tabii böyle bir ağın gelişim süreci ve yaygınlaşmasının ne kadar zor olacağını da düşünmek gerek artık çağımızda. Eğitim alanında bir kampanyayla salı gününe devam ediyoruz. Zeynep Çelik, öğretmen atamalarında mülakat sistemi istemiyoruz diyen kampanyanın sahibi kendisi. Eğitim hayatımız boyunca sınavlara tabi tutulan bir nesiliz biz. Dolayısıyla kaygı, stres nedir iyi biliriz. Liseye girerken sınav, üniversiteye girerken sınav, bir işe girerken sınav. Bu tür sınavların dahi adil olmadığı ortaya çıkmışken mülakat sisteminde adil olunacak sözü verilmesi ne kadar ikna edici siz düşünün. Torpille kapı aralamaktır bu. Torpille bir yerlere giren insanlara çanak tutmaktır bu. Bunca senedir verdiğimiz emeğin çöpe atılmasıdır. Biz hakkımızla atanmak istiyoruz. Öğretmenlik sisteme oturmuş bir kurum haline gelmelidir. Her yeni güne farklı bir uygulama ile uyanılmamalıdır. Biz geleceğe karamsarlık içinde bakmak istemiyoruz. Lütfen emeklerimiz zayi edilmesin. Henüz vakit varken bu haksızlıktan dönülsün, mülakat kaldırılsın diyor Çelik ve... Sürecin geriye gitmemesini istiyor. Üstelik kampanyasını imzalayan 4 bine yakında kişi var. İtalya'dan bir sağlık kampanyasına yer veriyoruz şimdi de. The Life West ekibinin başlattığı kampanya diş macunu, antibakteriyel sabunlar ve kadın hijyen ürünlerindeki sağlığa zararlı triklosan maddesinin çıkarılması talebiyle kampanyalarını yürütüyor. Amerika'da da yasaklanan Triklosan maddesinin İtalya'daki ürünlerden kaldırılması talebiyle 24 bin kişi imzalarını Change.org İtalya üzerinden paylaşmış. Tabi burada hemen acaba Türkiye'de de bu madde yani triklosan kullanılıyor mu diye insan düşünmeden edemiyor. Şimdiki kampanya tüm eczacıları ilgilendiriyor. Kampanya Aslı Ulusoy'un. 12 Nisan 2014 Cumartesi tarihinde kabul edilmiş yasadaki madde 8'de serbest eczane sayıları ilçe sınırları içerisindeki nüfusa göre en az 3500 kişiye bir eczane olarak düzenlenir kararına göre artık her isteyen eczane açamayacak. Peki yeni mezun, eczacılık mezunu öğrenciler ne yapacak? Eski eczacılar ölene kadar eczanelerini çalıştırdığı sürece her sene tazelenen eczacı nüfusu işsiz mi kalsın? Bu durumda eski eczacılar için bir yaş sınırı olmalı ki yeni mezunlara iş imkanı doğsun. Belli bir yaştan sonra emekli olmak zorunda kalırlarsa fazla eczane için yani yeni mezunun işsiz eczacı gibi bir sorun daha az yaşanır demiş Ulusoy bu kampanyasında. Ali Haydar Teken'in kampanyasında sıra. Teke Milli Eğitim Bakanlığı'na hitaben spor okullarına spor aydatı verilmesi talebiyle bir kampanya başlatmış. Diyor ki spor kulübü yönetmeliğinin değiştirmesinden sonra yıldan yıla okul spor faaliyetlerinde gözle görülür bir azalma yaşanmaktadır. Okullarımızda beden eğitimi dersi materyali almak için gerekli bütçe ayrılmamakta. Dünyada ve ülkemizde sporun okullarda başladığını biliyoruz. Profesyonel sporcuların %90'ı okullarında beden eğitimi dersinde keşfedilmiş, spor okullarında başlamış ve spor dünyasına kazandırılmıştır. Ülkemizde okul spor kulübü yönetmeliğinin değiştirmesinden sonra okul sporlarına katılım %50 oranında azalmış durumda. Okullarımız maçlara gidecek forma, yemek vesaire ekstra bütçeyi bulamadığından okul takımlarını yavaş yavaş feshetmekte. Okullara spor ödeneği verilmeli ve bu ödeneğin müsabaka gideri olarak da kullanılabilir olması gerekmekte. Aksi takdirde ülkemizde sporcu yetiştirmek, kulüplere sporcu kazandırmak hayal olacaktır. Okula yeni atanan bir beden eğitimi öğretmeni elinde hiçbir materyali olmadan ders işlemek zorunda kalıyor. Diğer derslerin ders materyalleri verilirken beden eğitimi dersinin ders materyalleri karşılanmamakta. Beden eğitimi dersinin bu mağduriyetini bilgilerinize arz ederim demiş. Teke kampanya imzalayan Mehtap Özel de şöyle demiş. Sporda başarı elde etmek için, spor ruhun gıdası olduğu için, çocuklarımızın daha iyi imkanları olması için diyerek paylaşmış bu kampanyayı. Şimdi Bitlis'teyiz. Yunus Aydın, Hizan'a Meslek Yüksek Okulu kurulması talebiyle başlatmış Change.org'daki bu kampanyasına. Diyor ki, Hizan Meslek Yüksek Okulu, Hizan'da değil de Bitlis Eren Üniversitesi'nin kampüsünde bulunmakta. Hizan Meslek Yüksek Okulu'nun Bitlis'te değil, Hizan'da olmasını istiyoruz. Hizan'ın ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Üniversite sosyoekonomik gelişmesini sağlayan faktörlerin, en önemlilerinden birisidir. Üniversiteler bir yandan yarattığı gelir akımıyla kentin gelişmesinin maddi koşullarını oluştururken, diğer yandan da gelişmenin bilimsel ve sosyo-kültürel koşullarını da hazırlamaktadır. Bitlis AK Parti Milletvekili Vedat Demiröz'ün, Hizan'a üniversite kurulması için bir çalışma başlatması Hizan halkı için iyi olacaktır. Sizler de başlattığımız kampanyaya destek vererek, İlçemize meslek yüksek okulu kurulmasına katkı sağlayabilirsiniz, diyor Hizan başlatmış olduğu bu kampanyada. Salı günlü Muhammed Çelik'in kampanyasıyla bitiriyoruz. Demiş ki kendisi pitbull ırkı dostlarımızın ırk yasağının kalkmasını istiyoruz. Pitbull cinsi köpekler de değildir suç. Kendini bilmeyen psikolojik sorunları olan dengesiz insanlarda yani bu köpeklerin sahiplerindedir. Böyle kişilere köpek verilirken köpek ehliyeti verilsin lütfen. Bana katılıyorsanız başlatmış olduğum kampanyaya destek olalım. Hayvansever dostlarım elinizi vicdanınıza koyun ve artık hayvanlarımızın uyutulmasına yeter deyin, diyor Muhammed Çelik ve kampanyasını imzalayan 500 kişi. Artık evcil hayvan sahiplerine ruhsat verilmesi ve kayıt altına alınmaları gerekiyor. Bu sokağa terk edilen köpekler için de önemli bir çözüm olacaktır. Köpek ırklarından daha çok sokağa terk edilen evcil hayvanlar sorunu ile karşı karşıya ülkemiz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Eğitim alanından bedelli askerliğe, spordan hayvan haklarına pek çok değişik konuda kampanya haberlerini verdik bugün sizlere. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Başlattığınız kampanyalarla programımıza da haber olabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla görüşmek üzere. Esen kalın.